İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sevgili Çikayır dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarıfoğlu ve her Cuma saat de olduğu gibi bugün de sizlerle iklim haberlerini konuşmak üzere buradayım. Geçtiğimiz hafta içinde 1.5 derecelik artışla bile devrime noktalarının neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyleyen haberlerle Eko Endişe seviyelerimiz tavan yapmıştı hatırlarsanız. Kısaca bunları da değinmek istiyorum bugün. Science Dergisi'nde yayınlanan büyük çaplı yeni bir araştırmaya göre Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 1.5 derecenin üstü ile sınırlandırma hedefinde başarısız olursak, iklim sistemlerinin artık kendi kendine idame ettiremeyeceği çok sayıda kritik eşik yani tehlikeli devrilme noktası titiklenebilir. Devrilme noktaları geçildiğinde dünyadaki sistemin belirli bir bölümünde büyük ölçekli ve potansiyel olarak geri dönülemez ...değişiklikleri tetikleyen eşiklerdir. Bunların bazıları dev buz tabakaları, okyanus akıntıları ve permafrost gibi iklim belirleyicilerinin geri dönüşü olmayan değişim noktasından çoktan geçmiş olduğu düşünülüyor. Yeni araştırmalara göre ise 1.5 derecenin üzerindeki küresel ısınma birden fazla devirme noktasının aşılmasına dair çok önemli bir risk yaratacak. Bilim insanları bu araştırmada toplamda 16 devrilme noktasıyla kanıtlar topladı ve bazılarının tetiklenmesinin 2 dereceli küresel ısınma ile başlayacağını tespit etti. Araştırmaya göre bu 16'dan 5'i bugünün sıcaklıklarında tetiklenebilir. Grönland ve Batı Antarktika'nın buz tabakalarının çöküşü, yaygın permafrost çözülmesi, Labrador denizinde konveksiyonun çökmesi ve tropikal mercan resiflerinin büyük ölçüde yok olması. 1,5 derece sınırının geçilmesi halinde bunlardan 4'ü olası olaylardan muhtemel statüsüne geçiyor ve bu ısınma seviyesi civarında 5 tane daha devrilme noktası mümkün hale geliyor. 2022 yılı iklim değişikliğinin korkutucu derecede gerçek olduğu bir yıl olmaya devam ediyor. Şöyle birkaç ay önceye baktığımızda Avrupa resmen sıcaklardan yandı. Pakistan ise hem yandı hem boğuldu. Çin'den Amerika'ya uzanan ve dünyanın her köşesinde köşesine ulaşan bir mega sıcak hava dalgası hakimdi. Nehirler kurudu ve mahsul kayıpları yaşandı. Bence medeniyetimizin Karşı karşıya olduğu en acil görevlerden biri insanları iklim değişikliği gerçeği hakkında eğitmektir. Büyük enerji şirketleri tarafından finanse edilen bir inkar dumanı içinde harcanmaya çalışılsak da iklim değişikliğinin gerçek ve burada olduğu inkar edilemez. Çoğu insan bu noktada bile bunun gerçekten ne anlama geldiği konusunda çok az farkındalığa sahip gibi görünüyor. Ancak zaman kısa ve bu nedenle insanlık tarihinin bu önemli kavşığında belki de temel görevimiz iklim değişikliğinin ne olduğunu gerçekten kavramak. Aksi takdirde gelecek bundan daha fazlasına sahne olacak daha hızlı ve daha zor bir şekilde hem de. Makalenin özeti kısaca şöyle çünkü bu noktayı daha mükemmel hale getiriyor. İklim devirme noktaları iklim sisteminin bir bölümündeki değişikliklerin kendi kendini sürdürdüğü koşullardır. Bu değişiklikler insanlık için ciddi sorunları ve sonuçları olan Ani geri dönüşü olmayan ve tehlikeli etkilere yol açabilir. Armstrong, McKay ve arkadaşları sıcaklık eşikleri, zaman ölçekli ve etkileri dahil olmak üzere en önemli iklim devirme unsurlarının ve potansiyel devirme noktalarının güncel bir değerlendirmesini sundular. Analizlere açtığımız bir eşik olan 1 derecelik küresel ısınmanın bile bazı kırılma noktalarını tetikleyerek bizi riske attığını gösteriyor. Bu bulgu ek ısıtmayı mümkün olduğu kadar sınırlamamız gerektiğini gösteriyor. Bunun devrilme noktalarına ulaştığımızda gerçekten zirveden düşüş başlar. Domino gibi. Hava çok ısındığında bu devrilme noktaları aşılıyor ve ne oluyor? Gezegen daha da ısınıyor. 2088 yılında açıklanan devrilme noktaları nelerdi? Size hatırlatmak istiyorum. 1- Hindistan yaz mansunlarının çökmesi. 2- Sağra-Sahel alanının yeşillenmesi ve Batı Afrika mansunlarının bozulması. 3- Arktik deniz buzunun erimesi. 4- Amazon ormanlarının yok olması. 5- Kuzey Boreal ormanlarının yok olması. 6- El Niño güney salınımının artması. 7- Atlantik termohalin dolaşımının çökmesi. 8- Gülenland buzullarının erimesi. 9- Batı Antarktika buzulunun erimesi. Şöyle yapalım. Bunu somutlaştıralım. Böylece anlamak daha kolaylaşır. Bu devirme noktalarının ne olduğunu söyledim. Amazon ölünce ne olacak? Daha az oksijen üretip daha fazla karbon depolayacak. Bu da gezegeni daha da sıcak yapacak. Büyük Kuzey Boreal ormanları ölünce ne olacak? Hemen hemen aynısı aslında. Amazon ormanlarıyla kutup buzulları eridiğinde ne olacak? Albedo etkisi olacak. Güneş ışığını yansıtan buz. ...kaybolacak ve tüm bu ısı daha sonra atmosfer tarafından emilecek. Büyük Atlantik akıntısı yavaşladığında ne olacak? Sıcak suyu soğuduğu kuzeye taşımayı durdurduğundan ve gezegen daha da ısınacak. Sıcak ve hep daha sıcağa doğru giden bir eğri haline gelmeye başlıyor şu anda durumumuz. Yani devrilme noktalarının anlamı budur. Orada durmazlar, süreç kendi kendine devam eder ve bu hale gelir. Örneğin karbon emen ve oksijen üreten ormanlar zamanla karbon yayar ve oksijen üretmezler. Kelimenin tam anlamıyla aslında iklim krizi burada ve her zaman her yerde yaşanıyor. Sıklaşan ve bin yılda bir görülecek büyüklükte ve etkide mega seller, mega ısı dalgaları, yükselen sıcaklıklar. Science dergisinin araştırmasına baktığımızda aslında çığır açıcı noktaları söylediğini görüyoruz. 16 devrilme noktasından bahsediyor. Yani bildiğimiz 9 devrilme noktasına 7 tane daha eklenmiş. Aynen bir salgını tersine çeviremeyeceğiniz gibi Antarktika buz tabakalarının erimesini de tersine çeviremezsiniz. Ya da diğer devrilme noktalarını geri getiremezsiniz. Dünyanın en gelişmiş mühendisleri bile Büyük Atlantik akıntısını hayata döndürmek gibi bir şeyin nasıl yapılacağına dair hiçbir fikre sahip değiller. Daha önce bir yerde okumuştum. Ay büyüklüğünde bir pompa olmadan bunun mümkün olmayacağını söylüyordu. Henüz iklim ve eşikliğiyle geldiğimiz noktanın bu olduğunu söylemiyorum. Araştırmacıların raporda vurgulayarak söylediği şey artan her onda bir dereceyle daha, daha fazla ısınma olası hale geliyor. Bunun nedeni ısınmayla birlikte devrilme noktası riskinin artmasıdır. Doğrusal değil doğrusal olmayan bir şekilde. Bir ekspres trene bindiğinizde ara duraklarda inemezsiniz. Yolun sonuna kadar gitmeniz gerekir. Bence biz de cehenneme giden bir ekspres trenine biniyoruz. Kelimenin tam anlamıyla. Hat üzerindeki bir son bir sonraki durak bir derecenin Onda bir kadar uzakta değil. 1 derece uzakta bile değil. 3 belki 4 derece uzaklıkta. İklim değişikliği kesinlikle normal bir tren değil. Cehenneme giden ekspres trene yetişmek üzereyiz. İstediğimiz yerde de duramayız. Sonraki durak gitmek istediğimizden çok daha kuzeyde olabilir. Tears for Tears Dawn, The Tipping Point şarkısını dinleyelim. Sonra iklim haberleriyle tekrar burada olacağız. Şimdi biraz da aktivistlerden haberlere bakalım. 25 yaşındaki Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nakate, UNICEF'in en yeni iyi niyet elçisi olarak atandığı ve örgütle olan işbirliğini açıklayarak mevcut ve gelecek nesiller için iklim adaleti konusundaki küresel savunuculuğuna devam edeceğini açıkladı. Nakata geçen hafta UNICEF ile birlikte Afrika boynuzundan e, son 40 yılın en kötü kuraklığının yol açtığı ve gıda güvensizliğinin etkilerini ilk elden görmek amacıyla Kuzey Batı Kenya'daki Turkana bölgesine gitti. Bir UNICEF iyi niyet elçisi olarak çocukların ve marjinalleştirilmiş insanların seslerini daha önce dışlandıkları görüşmeleri taşımak benim ilk sorumluluğum olacak. UNICEF'teki bu rol bana iklim değişikliğinden en çok etkilenen yerlerdeki çocuklar ve gençlerle tanışmak için daha fazla fırsat ve onlar adına savunuculuk yapmak için genişletilmiş bir platform sağlayacak dedi. Kenya'da tanıştığım insanlar bana iklim değişikliğinin ve kuraklığın ardı ardına 4 yağışlı mevsimin çocukları en temel haklarından mahrum bırakmasıyla hayatları üzerindeki etkisini anlattı. Bir topluluk 2 yılı aşkın süredir hiç yağış almamıştı. Bu bir gıda ve beslenme krizinden daha fazlası. Kötüleşen iklim krizinin bir başka boyutu. Nakat aktivizmine Ocak 2019'da Greta Thunberg'den esinlenerek Kampala sokaklarında kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte protesto yaparak başlamıştı. Her hafta protesto etmeye devam etti ve dünya çapında iklim grevcisi gençlerin hareketinde tanınmış bir yüz haline geldi. 2020'de Greta Thunberg ve diğer beyaz iklim aktivistleriyle birlikte göründüğü bir fotoğraftan kırpıldığında küresel olarak bir, e, bir, biraz daha fazla öne çıktı. Nakate'nin haber ajansına verdiği yanıt sadece bir fotoğrafı değil bir kıtayı da sildiniz. Uluslararası manşetlere taşınmıştı. Genç bir Afrikalı kadın olarak medya ve karar vericiler tarafından sesimi duyurmak için savaşmak zorunda kaldım. Şimdi bir platforma sahip olduğum için şanslı olsam da başkaları için savaşmaya Devam etmek niyetindeyim dedi. Nakata Afrika iklim aktivistlerinin seslerini yükseltmek için bir platform olan Rise Up Movement'ı ve ayrıca Uganda'nın kırsal okullarına güneş panelleri kurmak için bir proje yapmıştı. COP25 ve COP26 iklim zirvelerinde dünya liderlerine seslendi ve Time dergisinin kapağında yer aldı. Nakate dün de sürdürülebilir kalkınma hedefleri tarafından iklim değişikliğinin şiddetlendirildiği eşitsizliklere çok ihtiyaç duyulan dikkati çektiği için kampanya ödüllüne layık görüldü. Kendisini her iki başarısında da kutluyoruz. Şimdi de ülkemizden aktivizme bakalım istiyorum. Biliyorsunuz ki New York'ta bir e, büyük bir hareketlilik var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İklim Haftası. Liderler, karar vericiler, genç aktivistler, STK'lar orada şu anda. Türkiye'den... Eğitimi Dönüştürme Liderler Günü zirvesine davet edilen Hi for She'den cinsiyet eşitliği aktivisti arkadaşım Selin özün aldım. Kendisine birkaç soru sormak istedim. Kendisi hala New York'ta. Şimdi sizlere bu küçük röportajı dinletiyor olacağım. Hoş geldin Selin. Ee, bizlere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Dönüştürücü Eğitim Zirvesine katıldığın hakkında ve öncelikle Dönüştürücü Eğitim Zirvesi'nin hedefleri ve amaçları nedir? Bizlere bunları anlatabilir misin? Merhaba Atlas, hoş buldum ve tekrardan beni ağırladığın için çok teşekkür ederim. Transforming Education Summit eğitimde eşitlik ve kapsayıcılık, kalite ve bağdaştırıcılık konularından biri olan küresel bir krize yanıt aslında diyebiliriz. Ülke liderlerinin, sivil toplumun liderlerinin, aktivistlerin bir yanıtı denebilir bir bakıma hatta. Genellikle maalesef ki ilk bakışta çok göze çarpmayan bir krizden söz ediyoruz ki dünya çapında çocukların ve gençlerin gelecekleri üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor bu kriz. Zirve eğitimi küresel siyasi gündemin en üstüne çıkarmak ve aslında pandemi süresince oluşan öğrenme kayıplarını telafi etmek için eylem, ...dayanışma, hırs ve çözümleri harekete geçirmek ve bir bakım aynı zamanda hızla değişen bir dünyada eğitimi dönüştürmek için bir tohum ekmek adına eşsiz bir fırsat sunuyor... 16 Eylül'de gençlerin liderliğinde başlayan zirve 17 Eylül'de tavsiye ve çözüm önerileriyle devam etti. Ve 19'unda ise Liderler Günü yani diğer adıyla General Assembly olarak bilinen Birleşmiş Milletler'in yılın en önemli olayıyla kapanışı yapıldı. Peki sen bu sürece nasıl dahil oldun? Bu zirveyle ilgili kazanımların nedir? Benim sürece dahil olmam şu şekildeydi aslında. Birleşmiş Milletler Kız Çocukları'nın eğitimi inisiyatifi UNICEF partnerliğinde feminist aktivist ve e, topluluklardan oluşan yeni bir koalisyon kurmaya amaçladı. E, Transforming Education Summit öncesinde. Ben de Angay'ın Transform Education adlı bir inisiyatifinde ve e, aynı zamanda hareketinde daha öncesinde 6 aylık bir görev yapma şansım olmuştu. Bu nedenle ortak amacı duyduğum ilgi, e, tutku, Nedeniyle bu sürece dahil olmak adına başvuru süre, sürecine katıldım. 400 başvuru arasından seçilen 10 kişiden biri olarak e, yer alıyorum bu koalisyonla. Türkiye'den seçilen tek kişiyim ve bizim bölgemizdeki, bizim bölgemizden seçilen 3 kişiden de biriyim aynı zamanda. E, bu koalisyon olarak Birleşmiş Milletler Eğitim Görevlileri, Milli Eğitim Bakanları ve Global Fon Sağlayıcılarına ...durum analizlerimizi ve tavsiyelerimizi sunacağımız istişareler de yapıyor olacağız New York'ta Transforming Education Summit kapsamında. Son olarak genel atmosferle ilgili ne diyebilirsin? Gençlik katılımı nasıl? Biraz da bunlardan bahseder misin? Şu kesinlikle ki global aktörler bir araya gelerek gerçek bir değişimi yaratmak için çok istediler. Ee, bu kesin bu noktada elbette her zamanki gibi kapsayıcılık çok büyük bir anlam taşıyor ve e, beni çok mutlu eden noktalardan bir tanesi de konuşmacıların iklim, sistem ve fonlama gibi konulara da değinmeleri oldu bu çok değerliydi. Ancak bunun yanı sıra neler de değişmeliye değinecek olursak belki de bir toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti olarak eğitimi dönüştürme konseptini toplumsal cinsiyet merceğinden de görmeyi çok isterdim ben zirve sırasında diyebilirim. Bunun yanı sıra gençlerin dahiliyeti dairesinin yanı sıra adolesan dediğimiz o 12-19 yaş arası gençlerin, o genç kızların daha ön safhalarda görebilmeyi isterdim. Yani Malala ile bir resepsiyonda karşılaştım şans eseri. Kolombiya Başbakanı kahve sırasında ölümdeydi. Japonya hükümetiyle aynı asansöre bindim. Koridorda yürürken Almanya delegasyonuna çarptım. Yani gerçekten o kadar farklı, o kadar sürreel bir deneyimdi ki asla unutmayacağım buradaki yaşanmışlıkları, tecrübelerimi. İnanılmazdı kesinlikle ve Birleşmiş Milletler'de tarih yazılırken aslında orada fiziksel olarak bulunabilmek ve sürece dahil olduğumu bilmek benim açımdan çok büyük gurur verici bir deneyimdi. Son olarak da Kadıköy Özgürlük Parkı'nda küresel iklim grevi yapılacağını açıklayan genç iklim aktivistleri basın açıklamasını tam bu saatlerde yapıyor olmalı. Saat 20.00'a kadar sürecek programda çeşitli sanatçılardan konserlerde yer alıyor olacak. Küresel iklim Hareketi'nin Türkiye'deki temsilcisi olan Youth for Climate Türkiye'ye geçtiğimiz haftalarda neden grev yaptıklarını bu şekilde açıklamışlardı. İklim krizinin etkileri adaletsiz ve eşitsiz. İklim krizine en az katkısı olan topluluklar ne yazık ki en çok zarar görecek olanlardır. Zengin ülkelerin neden olduğu bir durumun sonuçlarıyla uğraşıyorlar. Şimdiye kadar küresel kuzeyde hükümetler eylemlerin sorumluluğunu almayı reddettiler. Savunmasız topluluklara somut destekler de sunmadılar. Mali yardım vaatlerini yerine getirmediler ve kayıp ve hasar tazminatı taleplerine direndiler. Ancak yeter, onları sorumlu tutmanın zamanı geldi. Talepler siyasi gücün halka geri verildiği dönüşümsel bir adalet süreci olan iklim tazminatını gerektiriyor. Bu da kuzeydeki ülkelerden güneydeki ülkelere teknolojik ve finansal aktarım anlamına geliyor. Şu anda etkilenen ülkeler bir yaşadıkları felaketler sonrasında topluluklarını yeniden inşa etmek için kredi almak zorunda kalıyorlar. İklim krizi nedeniyle artan sayıda afetle birlikte daha sık yapmak zorunda kalacakları bir şey bu. Daha sonra odakları bu borçları geri ödemeye çevrileceğinden vatandaşı korumaya yatırım yapmaları engellenecek. Bu sömürgeci borç tuzağını daha da ileri götürür. Mali tazminatlar iklim tazminatlarının çok önemli bir parçasıdır. Ama tek çözüm bu değildir. İklim tazminatları ayrıca marjinalleşmiş toplulukların topraklarını geri alma taleplerinin yerine getirilmesini de gerektirir. Etkilenen topluluklara uyum, kayıp ve hasar içinde kaynak aktarılması gerekir. Bütün bunlar zenginlik, teknoloji, bilgi, bakım, ilgi ve siyasi gücün kuzeyden güneye ve yukarıdan aşağıya yeniden dağılımına yol açar. Nihai iddia gücü insanlara geri vermemiz ve karı değil insanları önceleyen bir sistem ve yuva inşa etmemiz gerektiğidir. Kaygımızı umuda, korkumuzu cesarete çevirelim. Dünyanın dört bir yanında iklim farkındalığı için yıllardır grevler yapıyoruz. Bu grevlerin gerçek bir siyasi etkisi oldu ve bu yüzden durmadan devam etmeliyiz. İklim krizi bir gerçektir ve iklim adaletine duyulan ihtiyaç da öyle. Politikacılar ve liderler harekete geçmeli. Bunun için kuşkusuz halk olarak birlikte taleplerimizi sokaklarda duyurmamız gerekiyor. Empati ve birbirimize karşı şefkatin sadece acil olmakla kalmayıp bugün aradığımız çözümlerin çoğunun önemli bir parçası olduğu bir dönemdeyiz. Geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize dayalı kararlar almanın Tam zamanı diyorlar. Bana ayrılan süre burada da oldu. Haftaya Cuma yine saat 2'de görüşene dek kendinize ve gezegenimize lütfen iyi bakın. Görüşmek üzere.